müyesse Mehmet Okuyan bu gece yine bizlerle kendisiyle bir konu var ki onun üzerinde çok fazlasıyla duracağız. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Hadisi şerifi var. Bu hadisi şerifi konuşacağız. Bu hadisi şerif sahih midir? Bunu konuşacağız. Eğer de vaktimiz kalacak olursa tabii bir de e, İslam'daki e, kadının ikinci sınıf anlayışı olduğu yönünde işte iddialar var. Bunları konuşacağız. Örneğin kadın erkeğin kaburga kemiğinden mi yaratılmıştır? Neden işte e, bir mahkemede şahitlik gerekecek olursa kadın iki şahit olacak bir tane de erkek şahit olacak. Yani ...kadının bir eksikliği mi söz konusudur şahitlik konusunda ve miras hukuk, hukukuna da gireceğiz yine biraz. Evet işte bütün bu konuları konuşacağız, biraz daha fazlası da var ama vaktimiz kalırsa tabii. Efendim hocam hoş geldiniz, çok çok sağ olun tekrar sizi burada ağırlamaktan gurur duyduk. sağ olun, Allah razı olsun sağ olun. Şimdi ilk önce bu az önce dediğim hadise şerifle başlayalım. Ümmetimin ihtilafı rahmettir, hadisi şerifi sahih midir hocam? Siz bu konuda ne diyorsunuz? Evet. İhtilafta rahmet mi vardır? Öyle bir rivayet var. Hı hı. Önce besmele çekmiş olayım Bismillah. Sözlerimiz inşallah hakikatı ifade eden bir doğrulukta ağzımızdan çıkar ve kardeşlerimizin de ta yüreğine kadar gider diye dua ve niyazımız olsun. Ee, Türkan Hanım işte birkaç programdır sizinle birlikte bir şeyler konuşmaya gayret ediyoruz. Siz de fark etmişsinizdir. Ben Kur'an'a dikkat çeken, zaten çalışma alanı Kur'an olan ...bir görev yapıyorum, evet, dolayısıyla çeşitli. bir din adına herhangi bir söylem geliştiriliyorsa... ...ya da biri din adına bir iddiada bulunuyorsa... ...o iddianın doğru olup olmadığı noktasında bir ölçünün olması hı. gerektiğine inanıyorum... ...ve bu ölçüyü de özellikle Kur'an-ı Kerim'dir diye ilan ediyorum, iddia ediyorum... Hı hı. ...din adına kim o söylemlerin Kur'an'a uygun olma şartı vardır... Hz. Peygamber'e nispet edilen rivayetlerde de bu şartın vazgeçilmez bir önem arz ettiği kanaatindeyim. Şimdi ihtilafın olması bir rahmettir diye bir rivayet var. Onun rivayetin Arapça metnini de okuyayım. Kardeşlerim biliyorlarsa hatırlayacaklardır. Efendimiz'e nispet edilen rivayetin Arapça metni ihtilafu ümmeti rahmetün Başka bir rivayette rahmetün vasiatun diye geçiyor. Hı hı. Yani ümmetimin ihtilafı geniş bir rahmettir. Şimdi biz rivayetleri eğer Kur'an aynasına vuracaksak mesele çok zor değil. Rivayetin doğru olup olmadığını anlamada ya da rivayetin peygamberimize ait olup olmadığını anlamada büyük bir zorluğumuz yoktur eğer Kur'an'ı biliyorsak ama. Bunu Kur'an'ı çok iyi bilen yapacak. Kur'an'ı böyle yarım yamalak bilen adamın işi değil bu. Bunlar, onlara nah mahramdır bu konular yani yapamaz Kur'an'ı bilmiyorsa. Birinci ölçümüz budur, vazgeçilmez ölçümüz budur. Bir de Kur'an-kerimde de sıklıkla gördüğümüz e, bazı kelimelerde böyle çok anlamlılık diye bir yapı var. Evet. Şimdi Kur'an-kerimde her kelime, her kavram, her kullanıldığı yerde her zaman aynı anlamı vermez. Hı hı. Kelimeler ve kavramlar kullanıldıkları bağlama göre anlam kazanırlar. Bu anlamlar kelimelere sonradan sokuşturulan anlamlar değillerdir. Anlamlar kelimelerin zaten bünyesinde vardır. Ancak bağlama göre onlardan birini tercih edersiniz. Biz buna Kur'an-ı Kerim için vücuh diyoruz, çok Hı. anlamlılık diyoruz. Bu ifade çeşitliliği aslında hadislerde de vardır, rivayetlerde de vardır. Öyleyse bir rivayetle ilgili konuşacaksak o rivayette kullanılan kelimeyi ya da kavramı acaba anlam çeşitliliği burada söz konusu mudur gözüyle de değerlendirmek durumundayız. Bunu şunun için söylüyorum, kardeşlerim bizi yanlış anlamasınlar. Hani bir rivayet görürsünüz bu bat diye çabuk çabuk uydurmadır diyebilirsiniz. ...kendinize göre bir gerekçe vardır, bu benim aklıma uymuyor, mantığıma uymuyor diyebilirsiniz... ...ya da baştan benim koyduğum şartı çalıştırarak bu rivayet Kur'an'ın filanca ayetine ya da filanca bölümlerine aykırıdır dersiniz... Hı hı. ...ve bu rivayet sahih olamaz diye bir yargıda bulunabilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce başka bir tarafından daha bakmalısınız... Rivayetlerde acaba bir anlam değişikliği, bir anlam çeşitliliği hı hı. söz konusu mudur? E, Bunun için sözünü ettiğimiz rivayetin çok önemli bir kelimesi var. İhtilaf kelimesi. Şimdi biz bu kelimeyi madem bu rivayeti Kur'an'a vuracağız... Hı hı. ...o zaman Kur'an bu kelimeyi nasıl kullanıyor bunu bilmemiz lazım. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bu kelime tek anlamda kullanılıyor ise... Hı hı. O zaman bu rivayetin doğrudan Kur'an'a aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Eğer tek anlam kastediliyor ise, hı hı. yok eğer bu kelime Kur'an'da birden çok mana içeriklerinde yer alabiliyorsa, o zaman bu rivayete birer, biraz esnek bakabiliriz. Şimdi nasıl geçiyor bu kelime Kur'an'ı Kerim'de? Evet, İhtilaf, evet, hı hı. anlam çeşitliliği noktasında nasıl hı hı. geçiyor? Mesela, tam da ihtilaf kalıbında Kur'an'da bu kelimeler her zaman aynı kalıpta da gelmez hı hı. kalıpları değişik olabilir biz ona Arapça teknik olarak babları değişik, sigaları değişiktir diyebiliriz ama Türkçesi bunun kalıp kalıpları değişik olabilir mesela aynı kalıpta bir kullanımını hatırlatayım kardeşlerime Rum suresinin 22. ayetinde bu kelime şöyle geçiyor ve min ayatihi halgü semavati vel ardi Vaktilafu elsinatiküm ve elvaniküm. Göklerin ve yerin yaratılışı Allah'ın kudret işaretlerindendir. Bir de dillerinizin yani konuştuğunuz dillerin ve renklerinizin ihtilafı, farklı oluşu da Allah'ın kudret alametlerindendir. Şimdi burada ihtilaf kelimesi bir olumsuz içerikte kullanılmıyor. Evet. İnsanların kullandığı diller farklı olabilir. Hı hı. İnsanların sahip olduğu hı hı. renkler, cilt renkleri farklı olabilir. Bu herhangi bir sıkıntının ifadesi değildir. Kullanım herhangi bir olumsuz içerik arz etmiyor. Mesela bir örnek bu. Evet, burada farklılık olarak evet. gördük. Hı hı. Başka bir Şimdi örnek örnekte... arz edeyim. Kardeşlerime, Ondan sonra rivayete geleceğiz. Sonra da asıl konuyu anlatacağız. Önce kavramı yerli yerine oturtalım istiyorum. Mesela Fatır suresinde bu kavram kalıbı değişik olarak geçiyor. İhtilaf muhtelif şeklinde geçiyor. Aynı kelimenin hmm, farklı bir kalıbı. Surenin 27. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah, Esselamu Billah, Elem tera ennallâhe enzele minessemâ ima'a. Görmedi mi insanoğlu Allah gökten yağmur nasıl indirmiş? Fe'ahrecna <gülüyor> bihi o yağmur sayesinde biz çıkartıyoruz yeryüzünden semeratin çeşitli ürünler, meyveler <gülüyor> muhtelifen elvanuha renkleri farklı. Renkleri farklı meyveler, ürünler çıkartıyoruz. Burada da kelime muhtelif kelimesi geçiyor. Hatta ve mine'l cibali cüdedun bi'dun ve humrun muhtelifun elvanuha bu da işte tabiattaki yeryüzündeki işte çeşitli coğrafik şekillerin farklı renklerdeki oluşunu ifade eden muhtelif kelimesi geçiyor. Hı hı. Burada bir olumsuzluk yok. Evet. Burada Cenab-ı Hakk'ın kudretini ifade eden bir değişik ifade biçimi var. Tabiata koyduğu yasalar bağlamında. Biz bu kelimeyi yine benzer bir kullanım olarak mesela Bakara suresinin 164. ayetinde de görüyoruz. Orada başka ayetlerde de var da birer tane örnek veriyorum. Yani hı hı. kardeşlerim sanmasınlar ki bir ayet var. Hayır. Hı hı, Oldukça evet. yoğun ayetler var. Birer örnek veriyorum. 164. ayette bu defa kainat kitabından bir örnek veriyor Allahu Teala ihtilaf kelimesini kullanarak. İnne fi halqi semavati vel ardı... göklerin ve yerin yaratılışında ve ihtilafil leyli ven nahari. Gecenin ve gündüzün ihtilafında, hı hı. yani gecenin ve gündüzün birbiri peşine gelmesinde bu ifade evet, Furkan suresinde hilfeten diye geçer, peş peşe, ardı ardına, biri öbüründen sonra gelmek demektir. Burada da ihtilaf kelimesi geçiyor hı hı. ve bu da Kainat kitabına Allahü Teala'nın yazdığı bir kanunu anlatıyor. Hı hı. Eğer, eğer Peygamberimizin hadisini ya da ona nispet edilen bu rivayeti eğer yüzde yüz doğrudur, sahihtir yani hadisçilerin ortaya koyduğu kriterler bazında bakarak söylüyorum. Eğer bu sahihtir yani raviler dediğimiz aktarıcılar güvenilirdir dolayısıyla bu metin doğrudur diyeceksek eğer ben programa gelmeden önce bunu bir hadisçi kardeşimizden teyit ettim. Bir hadis Doğru. profesörü arkadaşımızdan teyit ettim. Bu rivayetin sahih olmadığını hı, hadis tenk sahihdir. tenkidi açısından, hadis tekniği açısından da güvenilir olmadığını söyledi. Hı hı. Ben biraz esnek bakarak ifade etmeye gayret ediyorum. Buradan bir şey çıkartacağım şimdi. Yani, velev ki doğruysa. Ha, diyelim ki doğruysa. Hı hı. diyelim ki doğruysa. Bu biraz sonra arz edeceğim Kur'an'ın konuyla ilgili anlattığı ayetlerle taban tabana zıttır. Ancak bu rivayetin doğru olabileceği bir tek yönü olabilir. Evet. O da Rum suresinin 22. ayetinden, Fatır suresinin 27. ayetinden, Bakara suresinin 164. ayetinden kardeşlerime aktardığım referanslara gönderme yaparak, yani ümmetimin ihtilafı rahmettir. Eğer burada kasıt, ümmetin değişik renklerden oluşması ise benim de aklıma o geldi. Ben sizi kavimlere böldüm. İşte Aa, mesela şey, farklı farklı hı. renkler var. O geldi benim aklıma. Dedi. Bravo. Hı. Nereden geldi? Biz hemen referansını söyleyelim. Evet, aklıma gelmedi ayette şu an. Ona ben yardım edeyim. Tabii, sizin alın. Evet şey. ben yardım edeyim. Y e, Hucurat suresi 13. ayet. Hı hı. Ya yuhennas inna halegnâküm min zekerin ve unsa ve cealnâküm şu'uben ve kabâ ile lite'ârafu. Ey insanoğlu sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Bunu hı. ben Erkek ve dişi hücre diye kabul ediyorum hı hı. Sizi çeşitli kabilelere ve şubelere milletlere ayırdık ki birbirinizle tanışasınız diye Ancak sizin Allah katında asıl kıymetiniz Allah'a gösterdiğiniz saygıda ölçülür Yoksa kabileleriniz kavminiz değil Eğer bu rivayette kasıt ümmetin farklı renkleri ise Yani bu fizyolojik anlamda renkten söz ediyorum yani biyolojik yapıdan söz ediyorum. Hı hı. Yani bunun zencisi vardır, sarı ırktan olanı vardır, hı hı. Çocuk esmeri çocuk. vardır, beyazı vardır. Eğer kasıt oysa sorun yok ama... ...bu haddi, bu metnin, bu rivayetin kullanıldığı yerlerin hiçbirinde... ...bu benim kastettiğim, Hı. acaba doğru olabilir mi? Acaba hangi açıdan doğru olabilir? Hı. Çünkü bir rivayeti pat diye bu yanlıştır, bu uydurmadır demek biraz kolaycılıktır. Hı. Referansını, gerekçesini sunmak lazım. Eğer bu noktada rivayete böyle bakılacaksa bu tarafından bakılabilir. Ancak onun da peygamberimize nispeti eğer hadis tekniği açısından... %100 uygun değilse bunun bu tarafını bile görmeyebiliriz. Artık hmm. kastedilen bu değildir. Meselenin içinde konuşulan tarafı bu değildir deriz. Ve meseleyi Kur'an'ın ihtilaf kavramına asıl insanların zihinlerinde oluşturdukları ihtilaf kavramına getirerek bakarız. Hmm. Ve buradan maksadın gruplara ayrılmak, ümmetin bölünmesi ümmetin parça parça olması gibi bir sonuca getirilmesi noktasında eğer kullanılıyorsa, o zaman bunun korkunç bir yanlış olduğunu hı -hı. çok rahat ve yaklaşık 30 civarında ayetle bunun çeliştiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu kardeşlerime aktarmak istiyorum. Bu rivayette sözü edilen ihtilaf, Kur'an'ın hangi ayetlerine nasıl zıt oluyor? Hı hı. Şimdi şu gün dünya üzerinde yaşıyoruz. İşte 7 milyardan fazla insan var. Bunların 1,5 milyara yakını Müslüman, geri kalanların işte biraz Müslümanlardan biraz fazla sayıda olanları Hristiyanlar, işte gerisi diğer milletlere, diğer dinlere, diğer inançlara bölünmüş, parçalanmış. Evet. Fakat dünyada 1,5 milyar mensubu olan İslam ümmetinin, aslında tek adı İslam ümmeti olan bu bir buçuk milyarlık koca kitlenin neden bir ağırlık teşkil etmediği, dünya konjonktüründe neden çok önemli bir kıymeti harbiyesinin bulunmadığı, niye çok hesaba katılmadığı, neden hep başkalarının arkasından gitmek durumunda bırakıldığı neden onlarla ilgili kararları başkalarının aldığı neden böyle şimendifer olamayıp da vagon olmak durumunda kaldıkları sorusu önemli bir sorudur. Acaba bunun Kesinlikle. dini bir takım referansları mı var? Neden insanlar bu ümmetin bölük pörçük olduğu durumuna kafa yormuyorlar? Niye bu hale geldik sorusunu sormuyorlar. Ben bu soruyu Kendime yıllardır soruyorum ve Kur'an-ı Kerim'in bu konuda önümüzü açan harikulade öğretileri bulunduğunu hı hı. görüyorum ve bunları biliyorum. Ben Kur'an'ın bir tevhid dini insanlara öğrettiğine inanıyorum. Bütün Müslümanlar da böyle inanmak zorundadırlar. Fakat bu tevhid dini sadece yaratıcı olan Allah'a, tek Allah'a inanmaktan ibaret değildir. Tevhid ibadette de aranmalıdır. Tevhid ahlakta da aranmalıdır. İbadet, itikatta yani inançta, ibadette ve ahlakta tevhidi bozan her şey bir ihtilaf biçimidir. Hı hı. Öyleyse kökünden tevhide aykırı olan ihtilaf dediğimiz bu kabule karşı mesafeli durmak durumundayız. Bizim ihtilafla bir yani e, merhabamız olmaması gerekiyor. Şimdi ben biliyorum kardeşlerim, bizi izleyen değerli kardeşlerimiz diyorlardır. Yani bu rivayetten kast edilen aslında işte bu ameli mezheplerdir filan. Evet, ameli mezhep ediyorum. dediğimiz böyle Hı -hı. uygulamaya yönelik Hanefi, Şafii, Maliki, Hı -hı. Hanbeli Anladım. gibi işte dört hak mezhep diyorlar. Bir de dört tane demesinler mi yani? Sanki dört tane var daha yok diye. Bunun sayısını dört diye belirlemek kimsenin hakkı değil. Öyle bir sayı söyleyemez hiç kimse. Yok değil mi? Aa, yok yani, yani, yani mi? niye dört olsun ki? Yani dört, dört tanesinin taraftarı başladı. kalmış. Hı -hı. Başkaları da var. Görüş ortaya koyan daha sonra Hı -hı. okullaşmış. Başka insanlar da elbette var. Şimdi <gülüyor> e, bu mezeple alakalıdır deniyor. Fakat bizim mezhep dediğimiz kavram bundan ibaret değil ki. Bunun çok daha Müslümanların hayatında Onların birliğini bozan Başka unsurları var Mezhep diye kabul ettiğimiz Başka oluşumlar var Mesela Ehli Sünnet Mesela Şia Mesela Mutezile Mesela Hariciler Mesela Cebriye, Mesela Cehmiye Mesela Kaderiye gibi böyle <gülüyor> Gruplar var Bunların da adına her biri mezhep diyor Hangi tarafta duruyorsanız Öbür tarafı... ...batıl olarak görüyorsunuz. Bu şimdi ameli mezheplerde... ...karşı tarafa kimse batıl demiyor ama... ...bu inançla alakalı olan mezheplerde... ...öbürü de doğrudur... ...diyen pek yok. Herkes kendini üstün görüyor. Tabi bir tane, bir tane doğru var... ...gerisi olduğu gibi yanlış. Geçiyorsunuz karşı tarafa, oradan bu yana bakıyorsunuz... ...o da aynısını söylüyor beri tarafa. Bu da doğrudur diyen yok. Bunlar Her biri... ...biri birine hepsini. ehli sünnet diyor... Hı hı. öbürüne ehli bid'at diyor evet. bitti yani böyle korkunç bir dışlayıcı mantık var Kur'an böyle bir bakışa müsamahakar davranamaz Kur'an tevhid dinidir insanların inancında da insanların ibadetinde de insanların ahlakında da tevhid ilkelerinin gözetilmesi gerektiğini öğretir hı hı. öyleyse Kur'an'ın bütün peygamberlerle ilişkilendirerek bize öğrettiği şöyle bir ayeti vardır. Tevhid dini olması itibariyle bizim önümüzde duran ihtilafın karşıtı olarak kullandığımız şöyle bir ayeti vardır. Nahl suresinin 36. ayeti. Nahl suresi 16. suredir. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Es-sahibillah velekad ba'asna fi kulli ummetin rasula. Yemin olsun ki biz her ümmete mutlaka bir peygamber gönderdik. Hı hı. Bir elçi gönderdik. Şunun için, eni abudullah, tek olarak Allah'a kulluk yapın, ve bu tağut. Tağut dediğimiz şeytani kaynaklardan, şeytani algılardan kaçının diye. Tevhid, bütün dinlerin, bütün dinlerin kelimesi de doğru değil aslında. Bütün ilahi öğretilerin ortak değeridir. Bunu zedeleyecek her bir algı, Müslümanların birliğini, dirliğini bozmaya sebep olmuştur. Bugün yeryüzü Müslümanlar arasında yaşanan en büyük problem bu tevhidi kendi bakış açılarına göre farklı yorumlayarak bunu zararsız bir ihtilafın konusu yapma çabalarından kaynaklanmıştır. Bunların Kur'an'dan beslenen, Kur'an'dan efendim nemalanan bir yapısı yok. ...bunlar insanların kendi kurgularıyla... ...meydana getirdikleri oluşumlardır... ...herkes kendi tarafında... ...bir oluşum meydana getiriyor... ...sonra referanslar buluyor... ...biz diyoruz ki kardeşim... ...bizim bir tane kitabımız var... ...Kur'an-ı Kerim... ...döneceğiz dolaşacağız... Dini kabullerimizi Kur'an'a sunacağız Bakacağız doğru mu yanlış mı evet. İhtilafa düşüyorsak bakacağız Bu kitabın ihtilafla alakalı söylemi nedir hı hı. Tevhide aykırı olan bir şey söylüyorsak Bu Kur'an'a aykırıdır deyip ondan vazgeçeceğiz Bu ümmet eğer mezhebini din gibi görmeye başlar Ve mezhebine din adı verirse O zaman karşı mezhebe dinsizlik suçlaması otomatikmen yapıyor demektir Mezhebi bir akım, bir görüş olarak kabul edip başkaları da doğru olabilir esnekliğine gelmediğimiz sürece bu mezhep yapılanması Müslümanların birliğini, dirliğini perişanlığa dönüştüren en önemli sebeplerin başında gelmektedir. Şöyle de bir durum yok mu hocam mezhepler konusunda? Şimdi ben işte bir mezhebe işte hani nasıl deneyim denir işte bir, bir şey bulunduğum bir mezhep var ee, şimdi e, mesela oruç tutacağım işte ramazan ayındayız ama işte benim mezhebime göre hani güneş doğmadan benim sahur yapmış olmam gerekiyor ama bir başka mezhepte de onun öğlene kadar şey niyet etmem gerekiyor ama bir başka mezhepte de öğlene kadar niyet etme durumu var hani sana bunun izini veriyor ben o mesebe göre de hareket edemem mi? Böyle de bir evet. durum var mezhepler arasında. Yani işte kadarıyla. bu mesela ibadetle alakalı evet. ameli mezhep dediğimiz mezheplerin... Kurtarmak, orta yolu bulmak. E evet, mı? öyle yaklaşım ortaya konanlar var mıdır? Ben doğrusu mezheplerin içerisinde Ramazan orucu için öğleye kadar niyet yapılabilir esnekliğini pek herhangi birinin söyleyebileceğine kanı değilim. Çünkü bu doğrudan Kur'an'a aykırı olur. Çünkü hı hı. ibadet, Ramazan orucu sahurla başlar. Hı hı. Yani imsakla başlar. O zaman başlanmamış oruç, yani o zaman niyetiyle belirlenmemiş oruç, yarı günün arasında niyetle oruca tamamlanmış olmaz. Hı hı. Fakat şöyle şeyler olabilir. Mesela Ben şimdi söyleyeyim de size sonra yani yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. Bir mezhep var buna izin veren de biz onu sonrasında konuşuruz e, tamam. konuşalım. Kafa karıştırıyor. Şu orada. nafile oruçlarda olur da bu Ramazan orucunda olmaz hı hı. yani. Hı hı. Ramazan orucu ya müstakil her gün okudum da araştırdım. Ramazan ben, orucuyla hı. alakalı değil nafile oruçlarla alakalı o söylenebilir. Hı hı. Bu işin diyelim ki bizim yani sıkıntılı görmediğimiz tarafı bu. bu hı hı. Asıl sorun olan ...bu itikat dediğimiz inançtaki mezhep ayrılıkları... Evet, hı -hı. ...bunlar bu ümmeti maalesef gövdeden birkaç birkaç birkaç kez böldü... ...ve maalesef İslam ümmeti muvahhid dediğimiz tevhid dairesini ortaya koyan... ...önemli bir duruş sergileyemediler. Bugünkü perişanlık bizim vahdete sahip olamamış... ...olamamışlığımızdan kaynaklanıyor. Oysa bakın Kur'an-ı Kerim... ...bu ümmetin tevhid ile alakalı neler söylüyor? Hı hı. Genelde bütün peygamberler tevhidi öğretirler dedim... ...özelde Kur'an'ın söyledikleri var. Mesela bakın bunlardan biri Ali İmran Suresinin 103. ayeti. Şimdi bu kitapta bu ayet varken... ...bir başka adamın ayrılıkta rahmet vardır diyemeyeceğine inanıyorum. Hı hı. Bakın ayet aynen metniyle okuyorum kardeşlerime. Estağfirullah... Estağfirullah diyorum her ayeti okumadan önce Estağfirullah Kur'an kıraat etmeden önce Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diye hı hı. Nahl Suresi 98. ayette bir emir var ilahi emir hı hı. O emrin gereğini yerine getirmek için Estağfirullah diyorum Yani kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum hı hı. Türkçe ifadesinin Arapça karşılığıdır Estağfirullah Ve atasımu bihablillahi Bize sesleniyor Buyuruyor ki Allah'ın ipine Sımsıkı yapışın bu bir kişi yapışsın demiyor. Cemiyen hepiniz birlikte, hepiniz topluca Allah'ın ipine yani Allah'ın ipi dediği Kur'an-ı Kerim. Kur'an'a hepiniz topluca sımsıkı yapışın ve la teferraku sakın ha fırkalaşmayın, bölünmeyin, parçalanmayın. Hı hı. Evet. Şimdi bu ayet bunu açıktan ortaya koymuş olmasına rağmen... Biz nasıl bölünme iyi bir şeydir diyebiliriz? Ya da biraz bölünelim, biraz daha bölünelim... ...bu bölünmeyle artmıyor ki... ...ne kadar bölünürseniz gücünüz o kadar azalıyor demektir. Ve bu ayette devam eden cümlelerde Rabbimiz... ...Medine'deki bir durumu hatırlatıyor. Diyor ki... ...Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın... ...siz birbirinize düşman ediniz... Fell fayna kulubiküm Allah kalplerinizi bir araya getirdi, fasbaptım biniymetiği ikvanı. Allah'ın nimeti sayesinde döndünüz birbirinize kardeş oldunuz. Bu kardeşlik Allah'ın ipine topluca sarılmanın sonucudur. Ve kündüm ala şefahufratiminen nari tam da ateşin kıyısına gelmiştiniz, az kalsın yardan düşüyordunuz. En gazaküm minha Allah sizi o korkunç akıbetten çekti çıkarttı, kurtardı ve hepiniz vahye sarılarak düşman olduğunuz geçmişinden kurtularak kardeş oluverdiniz. Hepiniz Kur'an'a sarılacaksınız, topluca sarılacaksınız ve fırkalaşmayacaksınız, bölünüp parçalanmayacaksınız bundan daha açık bir ifade başka hı hı. bir yerde olamaz bu konuda şimdi kim ne söylerse söylesin onun her bir sözü bu ayetle birlikte düşünülmek zorundadır hı hı. buradaki bercesli ayet ümmet Kur'an'a sımsıkı sarılacak ve ihtilafa tefrikaya düşmeyecek hı hı. şimdi bu kadar değil hı hı. Türkan Hanım mesela şöyle bir ayet var o da ee, Enfal suresinin 46. ayeti Bakın ne diyor Ben öteden beri hep istirham ediyorum kardeşlerimle. Ne olursunuz Kur'an okuyun Ne olursunuz Kur'an'ın belli meselelere dair çözümlerini Çözüm önerilerini, ilkelerini şöyle yakından bir görün Bunları gördüğünüz zaman Sahip olduğunuz bir takım kabullerin yanlış olduğunu anlayacaksınız bunu size birinin dikte etmesine de genellikle ihtiyaç kalmayacak. Okuyacak ve anlayacaksınız. Ben gruplaşmaya karşıyım. dedirtecek size bu Kur'an-ı Kerim. Hı hı. Bakın, şimdi ayet Enfal Suresi 46. Buyuruyor ki Rabbimiz. Esa bilal. Va atiyyu <gülüyor> Allaha va Allah'a ve Peygamberine itaat edin. Ve la tenazegu. Sakın ha nizalaşmayın. Tenaza'u, birbirinizle kavga etmeyin. Ne olur kavga edersek, ara sıra kavga etsek ne olur? Bir güç denemesi yaparız gibi, böyle bazen bir şeyleri kapma, efendim, gailesiyle birbirine saldıran bir sürü Müslümanlar var. Yok mu? Dolu. Dünya Müslümanları içerisinde birbiriyle dalaşanın haddi hesabı yok. Bu ayeti okusalardı, bu ayeti anlasalardı sakın ha birbirinizle kavga etmeyin. Fetefşelu <gülüyor> dağılırsınız. Ve tez haberi hukm rüzgarınız kaybolur gider. Buradaki rüzgardan maksat güç, kuvvet demek. Gücünüz gider. Birbirinizle kavga etmeyin. Dağılırsınız, rüzgarınız gider. Öyleyse vasbiru. <gülüyor> ...Allah'ın size öğrettiği değerlere sadakatle sarılmaya devam edin. Hı hı. E şimdi bakın, dünya üzerindeki Müslümanlara bakın. Ehl-i Sünnet, Şii kavgalar. Oradan geliyoruz, Ehl-i Sünnet'in içindeki kavgalar. Mezhep kavgaları, tarikat kavgaları, cemaat kavgaları. Öyle, öyle şeyler yaşanıyor ki. Enfal Suresinin 46. ayeti bu Müslümanlara inmesi lazım böyle Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum demeyle olmuyor bu inandığın şeyi ne kadar biliyorsan o kadar inanıyorsun demektir bilmediğin şeyin neyine inanacaksın ki Kur'an'a inanıyorum e bu konuda gruplaşma konusunda tefrika konusunda böylesine şiddetli uyarıları var Kur'an-ı Kerim'in şimdi daha, daha daha sert ayetler var onları da okuyacağım kardeşlerime hı hı. çünkü bunun acısını yaşıyoruz kardeşim yani bir avuç Müslüman'ın, aynı toprakları paylaşan bir avuç Müslüman'ın, birbirine tahammül edememesi noktasında, korkunç bir düşmanlık pozisyonu almaları, bir Kur'an talebesi olarak canıma kanıma dokunuyor. Bunun Kur'an'dan referanslı olmadığını, bu ümmete anlatmak durumundayız. Kur'an hiç kimseye bölünüp parçalanmayı öğütlemiyor kardeşim. Aksine bunu çok tehlikeli, ...çok kötü bir adamın... ...fiili olarak tanıtıyor... ...o adamın kim olduğunu söyleyeceğim birazdan... Hı hı. ...tekrar... ...Ali İmran Suresinin... ...demin 103. ayetini okumuştum... ...şimdi bir de... ...105. ayetini okumak istiyorum... ...105 ve 106-107. ayetlerini okumak istiyorum... ...okuyacağız bu ayetleri mecburuz... ...konuyu ihtilafın... ...rahmet olmadığını anlamak için... ...bu ayetleri okuyacağız... ...bakın ne diyor Rabbimiz... Esselbilla, 105. ayetini okuyorum. Üçüncü surenin 105. ayeti. Velatekuunu kellediyne, sakın ha şu adamlar gibi olmayın diyor. Velatekuunu kellediyne, sakın şu adamlar gibi olmayın. Kim gibi? Tefarraku, fırka fırka bölünmüşler, hı hı. gruplara ayrılmışlar yani, fırkalaşmışlar vaktalafu fırkalaşmanın sonucunda da ihtilafa düşmüşler. Bütün bunlar neyin sonunda gerçekleşmiş? Min ba'di beyinat. Kendilerine hakikatın apaçık belgeleri gelmiş olmasına rağmen fırkalaştılar, gruplara ayrıldılar ve ihtilafa düştüler. Sakın ha bunlar gibi olmayın. Daha ne diyecek? Daha nasıl diyecek, bu gruplara ayrılmanın bir felaket olduğunu daha nasıl söyleyecekti bu ümmet bunu anlayacak? Bunu gerçekten hayretle anlamak istiyorum. Ve ulaike, böyle yapanlar, yani hakikatın belgeleri kendilerine gelmesine rağmen, fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olanlar, ve ulaike lehum adabun azim, bunlar için korkunç bir azap vardır. İşte tam öte tarafa, öte dünyaya bakan yanını soracaktım ki... Ya işte, Hı -hı. Ne zaman bu azap? Yevmete abyadu vucuhun ve tesveddu vucuhun. Yüzlerin beyaz, tertemiz olacağı gün ile kapkara kesileceği o gün. Yani mahşer günü Hı -hı. onlara korkunç bir azap vardır diyor Allah Teala. Yani sadece burada bölünüp parçalandığıyla kalmayacak diğer tarafta da bunun Tabi korkunç bir çekecek. azap onları Hı -hı. beklemektedir. Öyle öyle şiddetli uyarılar var ki Rabbimiz feemmelledi nesveddet vujuhuhum. O gün yüzü kararanlara gelince onlara denecek e ki tüm ba'de imaniküm. Siz iman ettikten sonra imanınızı gizlediniz mi? E tüm kelimesine genellikle kafir olmak ve inkar etmek manası verilir. Hayır kefer tüm kelimesinin kelime anlamı gerçeğin üzerini örtmek demektir. Hı hı. Siz iman ettikten sonra gerçeğin üzerini mi örttünüz? Fediugul adabı bir mahkûmtun tekruruun. Bu gerçeği örtmezinizin karşılığı olarak şimdi azabı tadın bakalım. Şimdi bunu yaşıyoruz Türkan Hanım. Adam bildiği gerçekleri söylemiyor. Din adına hakikatin ne olduğunu biliyor. Şimdi zamanı değil millet yanlış anlar. Onu demeyelim, bunu demeyelim. Oraya girme, buraya girme. Hakikatin üzerine örtüyor. Bunu yapanlara 23 ayetin numarasını söyleyerek bir kardeşlik görevi yapmak istiyorum. Bakara Suresi'nin 159, 160, 161 ve yine Bakara Suresi'nin 174, 175, 176. ayetleri ile yine Bakara Suresi'nin 140. ayetini okumasını isterim bu kardeşlerime. Yani neyi gizleyeceğiz, neyi Hı -hı. saklayacağız, ümmet peri perişan, hakikatın üzerini örtmenin kime ne faydası olabilir? Şimdi zamanı değil bir süre sonra açıklarsın diyor. Peki bir süre sonra yaşayacağından kim emin, kimin garantisi var? Yarın söyle, bir gün söyle, başka bir gün söyle. Yok böyle gün tahditleri, Hı -hı. böyle şeylere kimse itibar etmemelidir. Bir şey... Referansını Kur'an'dan alıyorsa, yani vahyin öğrettiği bir gerçekse, din adına bunu gizlemek kimsenin hakkı değildir. Hı hı. Ve böyle bir gizleme işlemini yapanlar korkunç tehditlere muhatap kılınıyorlar. Bakara suresinden kardeşlerime aktardığım ayetler e, müvacihesinde. Şimdi, hı hı bu devirde şimdi daha doğrusu son birkaç yıldır bu konjonktür lafı var. İşte hani bu içinde bulunduğumuz dönem. İşte bu döneme uygun kaçma söyleyeceklerimiz. İşte şu anda yeri değil, zamanı değil gibi tartışmalarda çok sıkça yaşıyoruz hocam. İşte tam da onu söylüyorum. Evet aynen öyle. Tam da onu söylüyorum. Yani Türkan kardeşim şu ayeti Konjöktüre şimdi burada okumam uymuyor. lazım. Hı -hı. Bu ayeti okumam lazım. Yani ...konjonktür denen şey... ...Allah'ın rızasından daha önemliyse... ...o adam imanını kontrol etsin... ...böyle bir iman... ...geçerli iman olamaz... ...bakın şu ayete şimdi... ...innellezîne yektumûne... <gülüyor> ketme yektumu... ...gizlemek demektir... ...innellezîne <gülüyor> <gülüyor> yektumûne... ...gizleyenler... ...neyi gizliyor... Ma enzelna minel beyinâti <gülüyor> vel hudâ... ...hakikatın apaçık bilgilerini... ...ve hidayet rehberliğini indirdiğimiz indirdiğimiz hakikatleri ve hidayet rehberliğini gizleyenler mimbadim mabeyennahullin nasıl fil kitabi. o gerçekleri bu kitapta insanlara Biz açıklatmış olmamıza rağmen hı hı. bu kitapta hakikatı insanlara açıklamış olmamıza rağmen bunları gizleyenler var ya ulaçe <gülüyor> İşte bu adamlar yelhanuhumullahu <gülüyor> Allah bunlara lanet edecektir وَيَلْعَنُهُمُ الْلَا Lanet eden her ne varsa onlar bu adamlara lanet edecektir. İlla ancak, اَلَّذ۪ينَ tabu Adam bu gizlemelerden vazgeçerse, hı hı. tevbe ederse demek bir hatayı artık işlemeyen ve hatanın tersini hayatında uygulayan adam yaptığına tevbe ederler Sadece bir özür beyanı onun adına Arapça'da Kur'anca'da istiğfar derler. Bağışlanma dileğinde bulunmak orada samimi olup olmadığının göstergesi tevbesindedir. Yani hayatın devam eden akışında istifar ettiği, özür dilediği konunun tersini yapıyorsa tevbe ediyor demektir. Hı hı. Onun için ona Kur'an nasuh tevbesi derler. Samimiyet içerikli ortaya konan tevbe. Hı hı. Kim böyle bir samimi dönüş yaparsa, vaslahu, sonra ıslah edici eylemler ortaya koyarsa. Yani bir fesadı, bir olumsuzluğu, bir çirkinliği, bir bozulmayı düzeltecek eylemler ortaya koyarsa ve beyyenu ve önceden gizlediği gerçekleri kim açıklarsa, açıklamak, burada beyan etmek, duyurmak yani, gizlemenin zıttı. Kim bunları açıklarsa, feûlâki etûb aleyhim, Rabbimiz buyuruyor ki, ben onların yönelişini kabul ederim. Ve rahim ben merhametim gereği, tevbe edenlerin tevbesini kabul edenim diyor. Fakat bir uyarı daha, innel lezîne ve mâ tuvehum küffârun, kafir olanlar, yani... Kafir olanlar, inkar edenler demek değil. İnnellezine <gülüyor> keferu, gerçeğin üzerini örtenler. Çünkü önce öyle başlamıştı. Kur'ani hakikatleri gizleyenler. İnnellezine <gülüyor> keferu, işte o örtmeye tekrar dönenler. Bir tevbe ediyor, sonra vazgeçiyor. Sonra ediyor. Ki konjonktür değişti, bir daha örtelim. Bunu örtenler. Ve ma tuvehum Bu örtme işlemini yaptığı zamanlarda ölenler. Yani yeniden bir tevbe imkanı bulamadan... Hani şimdi konjonktür hakikatı gizleyelim sonra açıklarız. Sonra yaşayacağını ne malum? O gizlediğin an ölürsen ne olacak? Bakın ne olacak. Ülâyke İşte bu adamlar var ya bilmesine rağmen hakikatin üzerini tekrar örtenler. Aleyhim lanetullahî vel melâiketi ven nâs icmâînen hâlidîne Allah'ın da meleklerin de bütün insanların da laneti böyle adamların üzerine olsun. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. La yuqaffu anhumul adabu Azap onlara hiç hafifletilmeyecek ve lahumun yunzarun onların suratına dahi bakılmayacak, onlara hiçbir imkan verilmeyecektir. Biz şimdi bu ayetler varken nasıl susacağız? Yani Allah'ın ayeti ortada duruyor. Ben diyeceğim ki Allah'ın ayet Allah'ın ayeti ortada duruyor ama yani bu şimdi zamanı değil bakalım öyle diyor başkaları da bu ayetler müşrikleri ilgilendiriyor bize dediği bir şey yok. Bu ayetler münafıkları ilgilendiriyor. Bunlar bize bir şey demiyor. Kur'an'ın zaten 2000'den fazla ayeti kıssalardır. ...eski milletlerle alakalıdır. Onlar bize bir şey demiyor. O indirdiği ee, döneme ait. Öyle yani, o kişilere aha, yönelik. Öyle Kandulu diyor. E peki söyleniyor. bize ne var? Hı -hı. Buradan bize yani, bir şey kalmıyor zaten. Bağlayan bir şey yok deniyor. Evet. Halbuki <gülüyor> Kur'an'ın her ayeti herkes ilgilendirir. Hı -hı. Ve Kur'an'ın hiçbir ayetin hükümsüz değildir. Modası geçmiş değildir. Hı -hı. O itibarla ayetlerden referans alarak... ...hakikatleri ortaya koymak durumundayız. Şimdi ile alakalı... ...bir gerçeği daha dile getirelim bakalım. Bakalım ne diyor Rum Hı -hı. Suresinde Rabbimiz er Rum suresinin 30 31 32 ayetleri 3 tane Hı -hı. ayet buyuruyor ki Rabbimiz Fatim ve heykeli dini Hanifa Sen önce peygamberimize hitap ediyor tabi herkese hitap bu Hı -hı. Sen yüzünü yüzünü demek benliğini yani bütün varlığını Hanif olarak yani Allah'ı birleyici olarak Hı -hı. dine çevir ...yüzünü, benliğini Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Yani nasıl bir din, şimdi dini tarif ediyor Teala. u Teala. Fıtratallâhilleti <Sessizlik> fetalannâsı aleyhâ. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata. Din fıtrattır. Allah'ın insanoğluna yarattığı fıtrat ile... ...dini prensipler birbiriyle, bütünüyle uyumludur. Eğer bir zıtlık görülüyorsa o muhtemelen insanların farklı algılamalarından ve farklı yorumlamalarından kaynaklanıyordur. Hmm. Allah'ın bizim fıtratımıza yazdığı o insan kitabına yazdığı prensiplerle öğrettiği prensipler arasında çelişki olmaz. Hmm. İşte onun için dine dön demek fıtratına dön demektir. Hmm. Hani bilgisayarlarda deriz ya yani fabrika ayarlarına dönmek. Evet. Fabrika ayar format atacaksınız. Hmm. Yani format niye atılır? Format işte işte bir virüs bulaşmıştır. Virüsten temizlemek için bir antivirüs programı yüklersiniz bilgisayarınıza. Antivirüs programı virüsü tanır ve bilgisayarınızın başına bir iş gelmeden o virüsleri temizler. Fakat yeni virüsler geliyor. Sizin antivirüs programınız eski ise yeni virüsleri tanımayacak. Yine bilgisayar çökecek. O zaman... Antivirüs programını update yapmanız lazım. Hı hı. Yani güncele, güncellemeniz gerekiyor. Evet. Ben diyorum Müslüman'ın update'i Müslüman'ın abdestidir. Hı hı. Müslüman'ın abdesti bütün inanç değerlerini ve ibadet değerlerini Kur'an'la buluşturmasıdır. Update'e ihtiyacımız var, abdeste ihtiyacımız var. O bizim fıtratımız için gönderilmiş olan Allah'ın kitabıdır. Buna döneceğiz. Devam ediyor şimdi. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Allah'ın sisteminde bir değişiklik olmaz. Zelke dinül kayim. Asıl güçlü din işte budur. Ama velakim Nas la aleyhamun? İnsanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Munebîne ilehi. Allah'a yönelen insanlar olarak hayatınızı devam ettirin. Vatkuhu Allah'a karşı duyarlı olun. Sorumluluğunuzu bilin. Onun azabına uğramaktan korunun. Vakiy musallate. Namazı kılın. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Sakın müşriklerden olmayın. Şimdi bu müşriklerin ne yaptığını anlatıyor. Ne yapıyor bu müşriklerde Kur'an onları bunlardan olmayın diye bir hedef kitle olarak tanıtıyor. مِنَ الْلَذ۪ينَ Çünkü bu adamlar şöyle adamlardır. فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ Dinlerini bölük pörçük etmişler. Fırka fırka yapmışlar. Grup grup hale gelmişler. Ve kanu şia sonra da her bir grup bir kitle olmuş. Hı -hı. Şia taraftar demek. Grup grup bölünmüşler taraftar taraftar olmuşlar. Herkesin bir taraftarı var. Küllü hizbin bimâledeyhim ferihûn. Her hizip yani her taraftar grubu da kendi sahip olduğuyla mutlu. Demek istiyor ki en doğru benimki bir doğru benim Hı -hı. gerisi felaket. Peki bu kimin huyu olarak tanıtılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Müşriklerin. Müşriklerin. Bir Müslüman bir grup grupçulukla alakalı bir şey konuşacaksa eğer o Müslüman Rum Suresi'nin 30 31 32. ayetlerini hiç okumayacak vallahi aşkına. Müşriklerden ayrılmamız gereken en önemli vasıflarımızdan biri bu vahid olmak, tevhid dairesi içerisinde bulunmak. ...bölünüp parçalanmamak şeklinde tanımlanmışken... ...biz niçin bu ayetlere itibar etmeyeceğiz? Hı -hı. Peki bu ayetler bize bu konuda lazım olmayacak da... ...başka hangi konuda lazım olacak? Ne zaman okuyacağız biz bunu? Biz bunu okuma zamanında belirledik bu arada. Ölenleri okuyoruz, bir hatim yapıyoruz, bir tane daha yapıyoruz... Hı -hı. ...yarıştırıyoruz, elli tane yüz tane oluyor... ...gönderiyorsun mezara Hı -hı. öyle gidiyor. Hiçbir Hı -hı. ölü de itiraz etmiyor, hepsi kabul ediyor filan, okuyorsun diyor. Bu ayetten ülünü ne anlayacak Allah aşkına? Doğru. Bölünüp parçalanmayın, müşrikler gibi olmayın. Bunlar gruplara ayrılmışlar diye Allahu Teala beyan ediyor. Daha şiddetli bir ayet hatırlatmak Hı -hı. istiyorum kardeşlerime. Çok önemli bir ayet. Hani bu akşam okuduğumuz ayetlerin isterlerse her birini unutsunlar ama şimdi okuyacağım unutmasınlar. Hı -hı. En'am suresinin yani 6. surenin 159. ayeti. Bakın ne diyor kainatın sahibi Rabbimiz. Buyuruyor ki Estağfirullah. İnnellezîne <Sessizlik> ferrakû dînehum. Dinlerini fırka fırka bölenler. Vekânû <Sessizlik> şia'an. Kendileri de grup grup ayrılanlar. Var ya Leste minhum şeyin. Senin onlarla hiçbir işin yoktur. Diyor. Bir daha söyleyeceğim kardeşlerim. Bakın Enam suresi 159. ayet. İn nellediine farrak dinlerini fırka fırka bölük pörçük hale getirenler ve <gülüyor> kanoşiyan kendileri de grup grup bölünenler var ya lestemin humfi şeyin senin onlarla hiçbir işin yoktur. Kimin onlarla işi yok? Peygamberimizin. Bir adamın peygamberiyle işi kalmamışsa onun durumu perişandır be. Peygamberle ilişkisini kesen adamın Allah'la ilişkisi kalmaz. Dolayısıyla bu bu dinden çıkmak gibi korkunç bir akıbetin habercisidir. İnne ma emruhum ilallah. Böyle yapanların işi sadece Allah'a kalmıştır. Sünme güne bir uhun bir makanu falun. Sonra dünyada neler yapmışlarsa Allah onlara mahşer Sabahı her bir yaptıklarını teker teker haber verecektir. Daha başka nasıl bir tehdit arar insanoğlu? Daha bu işlere bulaşmamak lazım geldiğini anlamak için, şu Enam suresinin 159. ayeti burada dururken, nasıl bir yorum yaparak, bizimki iyidir, öbürü iyi değildir, en iyisi budur, yok öbürü avaradır gibi, kimin nasıl bir ölçüsü olabilir? Bizim bir tane kitabımız var, Kur'an-ı Kerim, bizim bir tane peygamberimiz var, Hz. Muhammed, bizim önderimiz, kitap olarak Kur'an, insan olarak Hz. Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. Bunun dışında bunun dışında her bir bölünü parçalanma bu ayeti Rum Suresi 32. ayeti Enfal Suresi 46. ayeti Ali İmran Suresi 105. ayeti Müslümanların gündemine getiren ayetler olarak hafızalarında yer etmesi gerekir bu ayetler. Bunun dışında davranıyorsanız bu ayetlerle sizin korkunç bir hesabınız olacak demektir. Şimdi... Hı hı. Var mı? Daha var olmaz örnekler. mı? Ha, tamam. Olmaz mı? Ben bir şey söyleyecektim de yine buyur, bu konuyla buyur, ilgili de. Buyur. O zaman siz evet bir, biraz nefeslenin. Şimdi e, evet siz sahih hadis değil dediniz bu ve hı hı. işte e, hani mezheplere de yöneltiliyor denildi. Bir de şöyle bir durumu var bunun. Müttehitlere kastedildiği söyleniyor. Şunu hı. okuyayım mesela size. Bu hadisi şerifte bildirilen ihtilaf cahillerin sapıkların değil sözleri dinde senet olan salih halimlerin içtihatlarındaki ayrılıktır. Yani ümmetimin ihtilafı rahmettir demek müçtehitlerin farklı içtihatları rahmettir demek. İmandaki ayrılık gazaba sebep olduğu gibi içtihatlardaki ayrılıklarda Müslümanlar için birer rahmettir diyor. Bir de mesela Buhari'nin hadisi şerifi var. Müçtehit içtihatında hata ederse bir isabet ederse iki sevab alır. Bunlar bir adamın bir insanın Kur'an'ı daha iyi önleme, öğrenmek İslam'ı daha iyi yaşayabilmek için bir çaba sarf etmesini Hı -hı. öngören rivayetler. Evet. Öbür taraftaki bunun algısı tefrikanın müminleri düşürdüğü durumdur. Hı -hı. Şimdi ihtilaf deyince mesela biri bana anlatsın desin ki yani Ehl-i Sünnet'in duruşuyla Şi Şia'nın duruşu, Mu'tezilenin duruşu, Haricilerin duruşu, onlar da mesela böyle bir şeydir diyebilir mi? Hangi müjdehidi bu, ...bu hadisin maksadı odur diye kim belirlemiş? Peygamberimize mi sormuşlar yani sen bundan kimi kastediyorsun, hangisini kastediyorsun diye? Böyle bir şey yok ki. Şimdi rivayeti kurtarmak için yorum yapıyor adam. Halbuki ben de bir yorum yaptım. başla dedim ki bu ihtilafın rahmet oluşu rivayeti eğer illa kurtaracaksak... ...bu ümmetin renk değişikliğine... Doğru, yorumlanabilir. Hı hı. Öbürü, hı hı. öbürü herkesin yapması gereken iştir zaten. Bunun için bir rivayet olmasına gerek yok ki. Hı hı. Buradaki değişiklikler, insanların birbirini tökezleten değişiklikler değiller. Bu bir yarıştır. Siz daha iyi yarışırsınız hı hı. ama öbür tarafı iptal etmek, onu cehenneme göndermek için değil. Onun da cennete gitmesi için çalışabiliyor musunuz? Hı hı. O da benim kardeşimdir deyip onunla beraber bir, bir adım daha ileri atmanın çabasını ortaya koyabiliyor musunuz? Ben onunla ilgili başka ayetler okuyabilirim. Hı hı. Bakın mesela Bakara suresinde buyuruyor, Yüce Allah estağfirullah veliküllin <gülüyor> vichetun 148. ayeti Bakara suresinde veliküllin vichetun huve müvelliha herkesin yöneldiği bir yönü vardır, bir cephesi vardır, yönelebilir. Festebikul <gülüyor> hayraat ne tarafa yöneliyor olursanız olun Hayırda musabık olun Hayırda yarışın yani Yarışın hayırda yarışın hı hı. Daha çok fedakarlık yapma noktasında Gayretiniz olsun Bu fedakarlığı yaparken yarış, öbürünü tökezletin demek değil Öbürünü cehenneme gönderin demek değil O da cennete gitsin hı hı. Siz de cennete gidin Onun da cennete gitmesi için çaba sarf edin hı hı. Eğer niyetiniz hayır ise Eğer hayırda yarışabiliyorsanız Bakın ayetin devamı اَيْنَ <gülüyor> مَا Hayırda yarışan insanlar iseniz eğer يَئْتِ بِكُمُ اللّٰهُ Allah sizin hepinizi bir araya toplar. Niyeti hayırda yarışmak olanlar Allah'ın nimeti sayesinde bir araya getirilirler. Onlar birbiriyle ihtilaf ediyor sayılmazlar. Onlar birbiriyle yarışıyorlar. Birbirlerine yardım ediyorlar. Bu ayetin bir başka benzeri de şöyle getiriyor ve taavenu alal bir ve takva iyilikte ve Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmede birbirinizle birbirleriyle yardımlaşanlar birbirinizle yardımlaşın anlamında Maide Suresi'nin ikinci ayetinin cümlesidir. İyilikte ve takvada muavenet içinde olun. Birbirinize yardım, yardım edin. Evet. Ve la taavenu ismi vel udvan. Günah ve düşmanlık üzerinde yarışmayın şimdi bakın şimdi bakın güne bakın bu gruplaşmalar birbirine yardım etmek üzerine mi varlıklarını devam ettiriyorlar birbirini yok etmek üzere mi e, varlıklarını devam ettiriyorlar hı hı. şu Suriye'de yaşananları görüyoruz değil mi her gün şu kadar insan ölüyor hı hı. yazık günah değil mi bakın orada o olayların işlendiği bir karikatür görmüştüm Türkan Hanım hı hı. emin olun o zaman Hani yer yarınsa da içine girsem denir ya. Hı hı. Öyle bir psikoloji yaşadım. Karikatürde şöyle bir resim vardı. Yani karikatür, şöyle bir şey çizmişler. Bir biri elinde silah, hı hı. karşısında bir vatandaş. Elinde silah olanın kimden olduğu belli değil. Hı hı. Soruyor karşıdakine. Şii misin, Sünni misin diye. Beli'deki kim olduğu belli olmadığı için adamın ne diyeceği belli değil. Ne dese, ne dese tehlike. Evet. Cevap: Hristiyanım. Hristiyanım deyince kurtuluyor. Bu muydu Müslümanlığı? Böyle miydi? Böyle mi olacaktı bu iş? Biz niçin bu hale düştük? Niye birbirini sevemez olduk? Niye başka şeylere inanır bir görüntü verdik? Niçin karşıdakini öldürecek kadar bir şartlanmışlığın içerisine girdik? Bu gruplaşmalardan dolayı. Bu ayrılıklar bizi per etti. Tez elden bunlardan vazgeçmek zorundayız. Bakın Meryem suresinin 96. ayeti var. Okumayacak mı bu ayetleri Müslümanlar? Şu Meryem suresi 96. ayetin... Kimseye söyleyecek bir şeysi yok mu Allah aşkına? اِنَّ amenu آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ humur rahmanu الرَّحْمَانُوا Eğer gerçekten iman etmişlerse ve gerçekten salih amel ortaya koymuşlarsa iman etmek dört manası olan bir kavramdır. Bir, inanmak. iki güvenmek. Üç, kendini güvende hissetmek. Dört, çevresine, etrafına güven vermek. İmanın dört tane manası vardır İnanmak, güvenmek, güvende olmak ve güvende hissetmek Böyle bir mümin duruşu istiyor Ve sonra Güzel davranışlar ortaya koyanlar var ya Rahman onların birbirini sevmesini yaratacaktır diyor Bugün Müslümanlar eğer birbirini sevmiyorlarsa Sevemiyorlarsa imanlarını kontrol etsinler salih amel yapıp yapmadıklarına baksınlar. Hı hı. Bu ayet bir turnusol vazifesi öğretir insana. İmanınız var salih ameliniz de varsa birbirinizi seveceksiniz. Heyhat! Nerede birbirini sevenler? Bir tarih yurt dışına gitmiştim bir küçük anımı anlatayım bir camide şeye gitmiştim ee, işte sohbet yaptım Öyle vaktinde. Dedim ki nasıl olsa yurt dışına geldim ee, ikindi vaktinde de başka bir camiye gideyim dedim hı hı. var mı var, cami var dediler i̇şte şu karşıda filancanın camisi var bir sokak arkada filancanın hepsinin de böyle takım gibi adları var yani her bizim hı hı. böyle e, mahalle takımı gibi adları var böyle özel özel adlar dedim ki tamam ikindiyi şu öbürüne gidelim dedim öğleyi konuştuğum caminin dernek yetkilisi bana dedi ki hocam seni o camiye koymazlar dedi için dedim koymazlar dedi yani. Buradan oraya gidenleri camiye koymazlar ve orada seni konuşturmazlar. Peki bir cami, bir başka Müslüman'a açık değilse orada ibadet olmaz zaten. Onların namazı olmaz dedi. Eğer cami toplayan demektir. Toplayan yer, bu fraksiyon olarak Müslümanları bölen yer olamaz cami. Toplayan yere herkese açık değilse orada ibadet olmaz dedi. Onlar beni kabul ederler, merak etme dedim. Ben gideyim. Adam ısrarla olmaz dedin. Biraz daha sebebini sorunca bana demesin mi ki? Oradan gelenleri biz bizim camiye koymuyoruz dedi. Bak aferin dedim. İşte tam Müslüman dedim böyle olur işte. Buradan gideni o camiye koymasın. Oradan geleni sen bu camiye koyma. Nasıl aynı dinin mensuplarıyız? Hangi değerler çakış çatıştı da biz birbirimizi camilerimizde göremez olduk, birbirimizin görevlileri arkasında namaz kılamaz olduk, neden birbirinin marketinden alışveriş yapamaz olduk, neden birbiriyle hısım akraba olamaz hale getirildik, neyin nesi bu, nasıl bir rahmetin tecellisidir bu, Çok bu nedir biliyor ya. musunuz Türkan Hanım, bu, buradan ilan ediyorum, kardeşlerim yani beni sakın, başka şeyler söylemek isteyen biri gibi algılamasınlar. Hı hı. Doğrudan Kur'an'dan anlattıklarımı söylemeye gayret ediyorum. Kasas suresinin dördüncü ayet. Bakın ne diyor? Hı hı, ne diyor Şimdi kuran Kerim'de kıssalar var. Yaklaşık iki bin küsur ayet. 2000 bin küsur ayet değil mi? Kur'an'ın üçte biri yani. Hatta üçte birinden biraz fazlası. Hı hı. Bu kıssalarda bazen böyle çok genel şeyler anlatılır. Fakat bazen Öyle bir detay verir ki, yani dersiniz ki, yani buna ne gerek vardı yani? Yani hı. adamın adını söylüyorsun, yaptığını da söylüyorsun, tamam yani. Niye böyle böyle ilmek ilmek e, detaya giriyorsun diye soruyor insan. Çünkü kıssalarda böyle bir güne taşınmak arzusu vardır. Hı hı. Güne oradan sonuçlar çıkartmak, yani sağduyu sahibi insanların öğüt almasını sağlamak gibi bir derdi vardır kıssaların. Bunlardan bir tanesi ve Kur'an'da 30 surede geçen ve aynı ayet sayısını şu anda tam bilmiyorum ama nereden bakarsanız 300'den fazla ayetin de konusu olan Hazreti Musa ile Firavun'un mücadelesi anlatılır. Evet. Bunlardan bir tanesi bu mücadelenin en sert noktalarının anlatıldığı Kasas suresi. Kur'an'ın 28. suresi. ...kardeşlerim açsınlar... ...Kasas suresini bir okusunlar bakalım... ...zaten 88 ayetlik bir sure... ...yarım saatte okurlar... Hı hı. ...ama bunun dördüncü ayetini... ...bir defa değil... ...üç beş defa okumalarını tavsiye ederim... ...bakalım Firavun ne yapmış da... ...nasıl davranmış da... ...İsrailoğullarını... ...perperişan bir hayatın ta eşiğine getirmiş... Hı hı. ...ne yapmış bu... ...nasıl bir şey uygulamış... ...şimdi bizim konumuzla... Bakalım ilgisi var mı bunu? Bakalım. bakalım. Netlu aleyke, hani ayetlerin başını söyleyeyim, zaten üç ayet var. Ta, sin, mim. İşte ta, sin, mim harflerine yemin olsun. Tilki ayetül kitabil mübin. Bu şimdi söylenecek olanlar apaçık kitabın ayetleridirler. Netlu aleyke ne nebe'i Musa ve Firavun'a bil hakkı. Şimdi sana Musa'nın ve Firavun'un haberinden bir bölümünü... Ama bir amaç için aktaracağız. لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ iman edenler için hani buradan ibretler olacak. Hı hı, ders kıssaların anlatılma gerekçesi ibret almaktır. Hı hı. Yusuf Suresi 111. ayet, Hud Suresi 120. ayet, Nazihat Suresi 26. ayet kıssaların anlatılmasındaki gerekçeyi ibret almak, ders çıkartmak diye belirler. Hı hı. Biz de ondan hareketle buradan da maksat ders çıkarmaktır. Hı hı. Şimdi ders çıkaracağız. Evet. Bakalım dersin konusu neymiş? Ayeti okuyorum. Kelime kelime tercüme ediyorum. Hani ben herhangi bir mealden de okumuyorum. Sadece Arapça metin var üzerinde. Ondan hı. hani birinden etkilenip yani manayı sağa sola eviriyor değil. Hı hı. Bütün Arapça bilenler beni takip ediyorlar. Evet. Bir hatamız olursa bildirsinler. İnne firavune. Muhakkak ki firavun. Tümkhan Hanım bir şey daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in kıssa dediği o anlatımlarda evet. adamların adını söylemez Kur'an-ı Kerim. Hı -hı. Şahısların ismini zikretmez. Peygamberlerin adını verir ama peygamberlerle mücadele edenlerin adını Hı -hı. söylemez. Bir tane Hz. İbrahim'in babası Azer'in adı vardır. Hı -hı. Enam suresinde. Başkaca adam adı yok. Evet. Ünvanlar var. Mesela Firavun ikinci Ramses'tir. Adamın adını söylemiyor Kur'an-ı Kerim. Firavun, Tanrı'nın sarayında oturan adam demek yani. Yani bir ünvan, yani kral, hı hı. şah, padişah, sultan diyoruz ya, hı hı. Evet, böyle sıfat. bir şey. Hı hı. Sıfat yani şey değil, adamın adı değil. Hı hı. Firavun, evet, Hz. Musa'nın mücadele ettiği o kralın adı değil, ünvanı. Bu adam diyor Allahu Teala, ''Ala fil ardı'' Ülkede, toplumunda baskı uyguladı. ''Ala'' yani... Yani uluv ortaya koydu, yükseklik, kibir, istikbar, baskı uyguladı. Hı hı. Ve ceale ehleha ve o toplumu yaptı şia'an, gruplara böldü. Hı hı. Ve ceale ehleha şia'an, kendi toplumunu şia şia yaptı. Şia taraftar demek, hı hı. gruplara böldü. Bunun sonucunda, يَسْتَدْعِفُ تَا۪يفَةً مِنْهُمْ her bir grubu zayıf düşürdü. Firavun'un yaptığı bu. Hı hı. Baskı uygulamak, bölmek. toplumu bölmek, gruplara ayırmak, böl, parçala yut diyorlar ya işte bu, Firavun ahlakı işte bu. Onları gruplara ayırdı, her birini zayıf düşürdü. Ondan sonra ne yaptı? Yüdebbihu ebnâhum, erkek çocuklarını kestirdi. Ve yeslahî kadınlarını hayatta bıraktı. İnnehu kâne minel müfsidîn. Bu bunu yapmakla aslında toplumda fesat ortaya koyanlardan biri oldu. Şimdi biz buradan ders çıkaracağız. Hı hı. Ne diyor ayet-i kerime? Firavun ne yapmış? Firavun üç şey yapmış. Hı hı. Bir, baskıcılık yapmış. İki, gruplara bölmüş. Üç, hı hı. her birini hı hı. zayıf düşürmüş. Hı hı. Bu Bugün bir şey anlatmıyor mu? Bugün Müslümanların durumunun... Bununla benzeşecek tarafı yok mu Allah aşkına ya? Yani? Değil mi? Anlaşma Bölünmek tamam. bir firavun ahlakıdır. Allah korusun. Bu bu kıssanın bu detayı sadece burada veriliyor. Kıssanın başka yerlerde başka yönleri anlatılıyor. Hı hı. Burada bu anlatılıyor. Bir Müslüman Kur'an kıssalarıyla diyaloğunu ortaya koyarken acaba Kur'an ne diyor ve acaba bana ne demek istiyor? Kur'an'ın dediklerinden hareketle demek istediklerini ölçmek ve öğrenmek diye bir zorunluluğumuz vardır. Bu zorunluluğu kaybedersek Kur'an'la alakalı diyalogumuzda korkunç bir e, kopma yaşarız. Anlamayız. Hakikat bize çok doğru bir şekilde seslenmez. Bölünürsünüz, paramparça olursunuz. Ondan sonra grubun menfaatini ümmetin menfaatinden daha ne? önemli görürsünüz. ...grubun menfaatini... ...insanlığın menfaatinden daha önemli görürsünüz... ...peki buna hakkınız var mı? Hı hı. Başkalarının doğru olma hakkı yok muydu? Hı hı. Belki başkaları daha doğru... ...belki onlarla birlikte yürümek... ...daha akıllı, daha istikametli değil miydi? Biz muvahit bir dinin mensupları değil miydik? Bizim dinimizin adı... ...tevhid dini değil miydi? Niye bölündük? Ne oluyor? Neyi paylaşamıyoruz da bölünüyoruz? İşte Kur'an'dan beslenmeyen algılar... ...daha sonra tanınmaz görüntülerle insanların maalesef perişan olmalarına, birbirini sevmemelerine ve birbirine düşman olmalarına sebep olmaktadır. Böyle diyelim hocam, burada bir virgül koyalım, bir reklama gidelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet şimdi kısa bir reklam aramız var, sonra devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından ülkede bu gece kaldığı yerden devam ediyor. Reklamların öncesinde e, Samsun 9 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Profesörü Mehmet Okuyan bizlere e, Firavun'un toplumun nasıl zayıf düşürdüğünü anlatıyordu ve Kasas Suresi'nden de örnekler veriyordu bu konuyla ilgili. Evet hocam devam edelim kaldığımız yerden. Evet ne demişti 4. ayette Kasas Suresi'nde. Firavun ne yapmıştı topluma? Üç şey yapmıştı. Baskı uyguluyor. Baskı uyguladı. Bölüyor ve güçsüzleştiriyordu. Yani Kalmış mı? Tam da güzel. Evet aynen böyle. Ee, şimdi oradan hayata dahi sonuçlar çıkartmak durumundayız dedim. Niye? Evet, Çünkü tamam. benzer şeyler yaşanıyor. Yani çok iyi niyetli başlıyorsunuz ama bir hizmet yapacaksınız, bir çabanız var. Bir gayret ortaya koyuyorsunuz, bir fedakarlık yapıyorsunuz ama bir süre sonra tanınmaz hale geliyor başladığınız hı hı. E, bu gayretiniz. E, öyleyse bu ümmetin tevhidine, birliğine dair bir duruşunuz ortaya koysun. Hı hı. Ne yapıyor olursanız olun. Tabii herkes standart bir e, görüntü veremez. Böyle bir şey yok. Hı hı. Tabii farklılıklar olabilir. Ama bu farklılıklar sadece hayırda yarışın bir ürünü olmak zorundadır. Hı hı. Bakara 147. ayet gayet açık. Yani hayırda yarışacaksınız. İyilik ve takvada birbirinize yardım edeceksiniz. Günah ve isyanda, düşmanlıkta birbirinizin yardımına koşmayacaksınız. Böyle bir şey yok. Düşman kazanmak üzere uğraşmayacaksınız. Ve Meryem suresi 96. ayeti unutmayacaksınız. Eğer bir mümin kardeşinizi sevemiyorsanız imanınızda korkunç bir defo vardır imanınız salih amelle desteklenmiyor demektir burada birbirini sevemeyenler öbür alemde ayrı düşeceklerini bilmelidirler hı hı. öyleyse çok duyarlı bir tavrımız olacak mümin kardeşimize karşı biz insanları da insan kardeşi olarak yani insanlıkta yaratılışta kardeşimizdir diğer insanlar Müslüman değil diye bir adama düşman olmamız gerekmiyor. Bir adam bize düşmanlık yapıp bize fiilen bir saldırı içerisine girmediği sürece biz onların her birini ümmeti davet olarak kabul ederiz davet edeceğimiz insanlar onlara karşı da bir düşmanlığımız bir öfkemiz olmayacak Mümtehine suresine Cenab-ı Hak başka insanlarla nasıl bir ilişki içinde olmamız lazım geldiğini bize öğretiyor 3 tane ayet var hı hı. o ayetleri ve Hazreti Peygamber'in ölümsüz bir hadisini burada kardeşlerimle paylaşmak istiyorum bakın buyuruyor ki Mümtehine suresi Kur'an'ın 60. suresidir hı hı. ben böyle sureleri kodluyorum ...plaka numaralarına göre. Şimdi hmm. Mesela 61. Evet. sure Trabzon suresi diyorum. Saf suresi. Hangi, hangisine geliyor? Saf suresi. Tabii manalı da olabilir bazen değil mi bu eşleşmelerde? Yani, yani. orada illa buluruz ama bazen bir acayip şeyler de oluyor. Evet çıkanabilir. Evet. Ee, diyelim Mümtehine suresi 60. sure Tokat suresi diyorum hı hı. ben mesela. Bunun 7. 8. ve 9. ayetleri var. Bizim başka insanlarla nasıl bir ilişkimiz olacak yani? yani bir Müslüman başkalarına düşman olmak zorunda değil yok böyle bir şey Kur'an bize bir tane düşman tanıtır onun adı şeytandır hı hı. İnne leküm e şeytan sizin için düşmandır hı hı. öyleyse onu düşman edinin diyor Fatır Suresi 6. ayette yani bizim düşmanımız şeytandır diğer insanlar bize fiilen saldırmadıkları sürece onlar bizim ümmetin davet kısmıyla muhataplarımızdır. Onlarla ilişkimiz devam edecek. İnsanlar hmm. iki türlüdür Müslümanlar için. Ümmeti icabet, ümmeti davet. Hmm. Bir grup İslam'a icabet edenlerdir, öbürü de davete konu olanlardır. İnşallah onlar da Müslüman olacaklardır diye dua ederiz, çalışmalarımızı ortaya koyarız. Bakın ne diyor? Mümtehine 7. ayette Rabbimiz Eseru Billah Asallahu <Sessizlik> en yecale beyneküm ve beyn ellediğine adi tüm minhum Allah ola ki sizinle aranızda düşmanlık bulunanlar beynine yani sizinle düşmanlarınız arasında bir sevgi yaratabilir. Vallahu kadir, Allah'ın her şeye gücü yeter. Vallahu rahim, Allah insanların hatalarını merhameti gereği bağışlayabilir. Hiç kimse Allah'a bunu bağışlamaz diye bir efendim irade dayatamaz. Böyle bir şey yok. Allah'ın her şeye gücü yeter. Dilediğini yapabilen yegane zat Cenab-ı Hak'tır. Fe'alun lima yürittir. İstediğini yapar. Peki, başkalarıyla ne yapacağız şimdi? Hani başkalarını da sevebilirsiniz diyor. Hı hı. Öyleyse Allah'ın bu kudretini devre dışı bırakmayın. Böyle ilişkiniz esnek olsun. La yenhâkümullâhu anillezîne lem yukatilûküm fid dini ve lem yukricûküm min diyâriküm enteberruhum ve tuksitû ileyhim. Allah sizi kendilerine iyilik yapmak ve onlara adaletli davranma noktasında şu adamlardan yasaklamıyor. Evet. Hangi adamlardan? Sizinle din konusunda savaşmamış, sizi yerinizden yurdunuzdan çıkartmamış insanlara iyilik yapmanızı da, onlara adaletli davranmanızı da Allah yasaklamıyor. Aksine, <Sessizlik> Allah adil davrananları sever. Allah adil davrananları sever ne demek? Sizinle düşmanlık içerisinde bulunmayanlara adaletli davranın. Adaletten ayrılmayın diyor. Sonra dokuzuncu ayet. Allah sizi şu adamlarla ilgili şu eylemden yasaklar kiminle ilgili? Allazina qatilukum fi'd-din. Sizinle din konusunda savaşmış. Ve akhrajukum Sizi yerinizden, yurdunuzdan, vatanınızdan etmiş. Ve zaharu Sizin yerinizden, vatanınızdan çıkartılmanıza başkalarına yardım etmiş. İşte bu adamlara entevellehum. Onları dost edinmenizi Allah yasaklıyor. Ve men yetevellehum kim böyle düşmanları bu anlamda dost edinirse fevlâ al onlar zalimlerin haksızlık yapanların ta kendileridirler. Şimdi bakın başkalarıyla ilişkimizi düzenliyor Allahu Teala. İslam böyle şiddet dini filan değil işte öyle batıda üretilen İslamofobya diye böyle bir İslam korkusu yayıyorlar. İslam sanki Müslüman olmayanlara karşı böyle hep işte bir cihat. O cihadı da, da hep yanlış anlıyoruz dönüyorlar. aslında Tabii, cihadın geçtiği. bir e, hı hı. anlam saptırması var. Evet. Cihat demek insanın muhataplarına Kur'an'ı anlatması demektir. Hı hı. Ama biri size fiilen savaş açmış ve sizi vatanınızı işgal ediyorsa namusunuzu Efendim coğrafyanızı perperişan ediyorsa o adama geldin iyi geldin bir daha gel diyecek hali yok kimsenin. Yani, veya bu, bu memleketin her karışı böyle şehit kanlarıyla e, yoğrulmuş yani. Dolayısıyla e, savaşana karşı yok biz sizinle savaşmıyoruz bildiğiniz yapın diyecek halimiz yok. Yok bu, bu memleket öyle beleş ve bedava elde edilmiş bir memleket değil. Ama, durduğu yerde duran insanlara karşı İslam'ın herhangi bir saldırganlık diye bir şeysi kesinlikle söz konusu değildir. İşte Mümtehine suresinin okuduğum ayetleri hı hı. sizinle savaşmamış, sizi yerinizden yurdunuzdan etmemiş insanlara onlara iyilik yapmanızı Allah yasaklamıyor. Onlara adil davranmanızı Allah yasaklamıyor. Aksine Allah adalet yapanları sever diyor. Daha nasıl desin? Bu noktada şimdi hiç unutulmaması gereken başkalarına karşı tutumumuzda nasıl bir duruş ortaya koyalım diye bu ayetleri tefsir bağlamında Hz. Peygamber'in çok nefis bir hadisi vardır. Bunu her Müslümanın bilmesini isterim. Biraz şiirimsi bir hadis ama bakın okuduğumda ne kadar büyük mutluluk verecek ve bu hadisin gündelik hayatımızda bize ne kadar lazım olduğunu bakın beyan edeceğim. Buyuruk efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Asa Ve Asa Sen sevdiğini ölçülü sev. Bir gün onu sevmemen gerekebilir. Ve sevmediğine karşı da ölçülü davran. Çünkü bir gün onu sevmen gerekebilir. Yani gün gelir dostun olur, gün gelir düşmanın olabilir. O kadar <gülüyor> esnek davranacaksınız. Bu şimdi gruplaşmalarda da gözden kaçırılan en önemli noktalardan biri bu. <gülüyor> bizim takımdansa bir kabahatini hiç kimse görmüyor. Evet. Canım bu bizim takımdan olabilir ama yani bu adam zalim. Bu adam işte mütecavüz. Bu adam birinin öbürünün hakkını Hukukunu çiğniyor hı hı. Bu bizden oldu diye bunun yaptığını Görmeyecek miyiz yani Ne demiş zulüm bizden geliyorsa Ben bizden değilim demiş adam Yani bizim hı hı. Bizimki yapıyorsa Onun yaptığı yanlış Yanlış sayılmaz diyemeyiz hı hı. yok öyle bir şey Zalim zalimdir Bunun dini milliyeti ırkı olmaz Cinsiyeti olmaz evet. Sevdiğine karşı Ölçülü davran bir gün onu sevmemen gerekebilir. Bizde takım tutar gibi adam tutma hastalığı var yani. Bizim adamsa bunu ne pahasına olursa olsun Sevedim, severim. Destekleyelim. destekleyelim. destekleyelim. E bizim adam ama çürük bu. Yani aslında bu bizim değil yani sorunu var bunun, defosu var yani biz bunu her halükarda sahiplenmek durumunda değiliz yanlışı var, yanlışın ıslahı için uğraşırız ya da bugün sevmediğiniz insanlar olabilir onlarla ilişkinizi kesmeyeceksiniz yarın onları sevmeniz mümkün olabilir işte Mümtahine suresi 7. ayet tam da bunu söylüyor, Efendimiz peygamberimizin ortaya koyduğu o muhteşem hadis böyle bir ahlak öğretiyor sevdiğini ölçülü sev bir gün onu sevmemen gerekebilir sevmediğine karşı ölçülü davran bir gün onu sevmen gerekebilir biz Meryem suresi 96. ayet bağlamında birbirimizi sevememe noktasındaki özrümüzü kabahatimizi kendimizde arayacağız imanımıza bakacağız peygamberimiz buyuruyor ki la tedkülül <gülüyor> cennete hatta tü'minu ve la ...hatta tahabbu... ...ve kûnû ibadallâhi... ...ihvânâ... ...mü'min olmadıkça... ...cennete giremezsiniz... ...ve birbirinizi sevmedikçe... ...mü'min olamazsınız... ...ey Allah'ın kulları... ...kardeş olunuz... ...şimdi böyle seslenen bir peygamberin ümmetiyiz... ...neyi paylaşamıyoruz da... ...birbirimize hayatı ve dünyayı zindan ediyoruz... Burada muhatabını kardeş gibi göremeyen adam hı hı. öbür alemde her halükarda ondan ayrı düşeceğini bilmelidir. Ayrı düşülen yerlerin biri cennet öbürü cehennemdir. Bir üçüncü istirahat makamı yoktur. Arada kalınan filan yerleri yok. Bir adam ya cennete gider ya da cehenneme gider. Üçüncü bir yani böyle alaca duruşun. Bir mekanı söz konusu değildir hı hı. Ölürken imanlı Ya da imansız ölündüğü gibi Öbür alemde de ya cennete gidilir Ya cehenneme gidilir Orada ayrı düşeceğin insanlarla Burada Neden ayrı kaldığımızın Sorusunu sormak durumundayız Ben kardeşlerimden Şunu isterim Karşınızda bir Müslüman insan var hı hı. Ya da Müslüman değil Bir insan var karşınızda siz onu ne pahasına olursa olsun, fiili bir saldırganlık içerisine girmediği sürece hı hı. onunla konuşmaya, onunla diyaloğa, onunla arkadaşlığa, onunla iletişim halinde olmaya çaba sarf edeceksiniz. Hı hı. Çünkü bu dinin onlara da söyleyecek sözleri vardır. Siz sadece kendiniz Müslüman olmakla yetinemezsiniz. Hı hı. Din, İslam inanışı bir adamı her haliyle kendinden ibaret saymaz. Bu dinin emri bil maruf nehyanil münker diye bir kurumu vardır. Hı hı. Yani iyiliği emredeceksiniz, Kötülük, kötülükten edeceksiniz Bu mümin olmanın ayrılmaz özelliğidir. Hı hı. Tevbe suresinde Rabbimiz onu iki içerikte veriyor. Bir Tevbe suresi 71. ayette "Es'al billah vel müminuvel müminatu Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin can dostudurlar. Ya murûne bil maruf Birbirlerine iyiliği emrederler ve enhevnanil münker birbirlerini kötülüklerden ederler ve yukimune salate namazı kılarlar ve yutune zekate zekatı verirler ve yuti'un Allah'a ve Resul'e Allah'a ve Peygamberine itaat ederler. işte bunu yapanlar var ya Allah'ın merhamet edeceği adamlar bunlardır. Yani herkesi cehenneme göndermeyle bir adam cennete sığışamıyor. Olmuyor böyle bir şey. Öyle cehennem sanıldığı kadar milletin kendi iradesiyle içini dolduracağı bir mekan değildir. Mahşerin yegane sahibi Allahu Teala'dır ve mahşerde Cenab-ı Hak hiç kimseyi kendisine danışman tutmayacaktır. Herkes kendi işiyle ilgilenecek ve yargılamayı Rabbimiz yapacak. Kimin nereye gideceğini o karar verecektir. Bu emri bil maruf nehyanil münker dediğimiz iyiliği emretme, kötülükten nehiyetme. Müslüman olmanın, mümin olmanın ve mümin erkek ve kadınların birbirlerine karşı yükümlülüğüdür. <gülüyor> vel müminun vel müminat. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. <gülüyor> Şimdi millet birbirine selam vermiyor Türkiye'de. Erkekler kadınlara selam vermiyor Kadınlar erkeklere selam vermiyor Bir kısmı da bunu yani Güya çok bir e, muttakilik gereği olarak evet, Birbirine bir selam esirgeyen adam nasıl muttaki oluyor Ben bunu anlamıyorum ki Yani selamun aleyküm demek Selamun aleyküm demek Kardeşine rahmet ve dua niyazında bulunmak demektir Bunun başka bir anlamı yok ki bunu birbirinden nesil gelen insan onu nasıl kardeş bilecek? Hı hı. Üstelik Hazreti Peygamber buyurmuş ki ef şu selamı beyneküm. Sellemu ala men arif ta ev ta'rif. Sen tanıdığın tanımadığın herkese selam ver diyor. Aranızda selamı yayın diyor. Hı hı. Selam birbirine muhabbetin bir ifadesidir. Birbirine zarar vermeme kararlılığının bir ifadesidir. Bunu neden esirger insanlar birbirlerinden? Neyi önceleyerek, neyi daha önemli görerek selamı kardeşinden esirge, esirgiyor işte. Selamla birlikte aslında tebessüm de, güler yüzde. Mesela. Çok, o selam aleyküm demek, kardeşim hani Allah'ın rahmeti üzerine olsun, selamı esenli üzerine olsun demektir. Asıl mana budur ama Hı -hı. Selam, selam kelimesi, silm kelimesi, barış demektir. Hı -hı. Barış, İslam da o kökten geliyor yani barış dinidir barış dini selamun aleyküm demek yani ben seninle barış içerisindeyim yani Hı -hı. sana benden bir zarar gelmez demektir bu bunu söylemenin ne zararı var buna karşılık öbürünün de aleyküm selam demesi ona ne kaybettirir Hı -hı. üstelik bu selam vermek de selamı almak da Kur'an'ın emridir öyle sanıldığı gibi selam vermek sünnet Hı -hı. almak vacip falan öyle değil bu işler selam vermek de almak da Allah'ın emridir Efendim gezen mi oturana verir, oturan mı gezene verir, arabadaki yaya, yaya yok bilmem böyle var. kurallar ortaya konulur. Hı -hı. O kuralların her birinin tersinin delili de vardır. Hı -hı. Gelen selam verir, gelene selam da verilir. Bunlar Kur'ani referansları var. Hani biraz aykırı gibi oldu ama Hı -hı. hemen söyleyeyim. Enam suresi 54. ayet okusunlar, baksınlar peygamberimiz ona gelenlere selam veriyor. Ve idza hekellelerine yu'minun bi sana bizim ayetlerimize iman edenler geldiğinde fakul <gülüyor> selamun onlara dedi ki selamun aleyküm. peygamberimiz gelenlere selam veriyor tabii gelenler de selam veriyor meleklerin selamlarına dair örnekler var eyvallah ama ne olursa olsun ve idza tüm bi size bir selam iyilik dileği ulaştırıldığı zaman fehayyu bi ahsana minha daha güzeliyle ya da hiç olmazsa dengiyle ona karşılık verin Nisa suresinin 86. ayetidir. Hmm. Bunu esirgemeyecek Müslümanlar birbirlerinden. Başka şeyleri öne sürerek birbirlerine muhabbete efendim eee gem vurmayacaklar. Hmm. Aralarına böyle surlar örmeyecekler Vay, yani. Yani. yani, birbirimize karşı görevimiz var işte Hı -hı. vel mü'minûne vel müminatu ba'duhum evliyâhu ba'dın mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostudur, şöyle yorumlanamaz bu mü'min erkekler birbirinin dostudur mü'min kadınlar birbirinin dostudur Hı -hı. böyle değil, böyle bir ayrım yok burada Hı -hı. şimdi bu emr bil maruf nehyan-il münker'in gereği olarak bu kardeşlik ifade ediliyor, Hı -hı. bunun tersi münafıklarla alakalı surenin 67. ayetinde zikrediliyor. Orada diyor ki Rabbimiz hı hı. El münafıkune vel münafikat ba'duhum min ba'dın münafık erkekler ve münafık kadınlar da birbirlerinden görünürler bu da tam birbirlerindendir demiyor. Birbirlerinden görünürler. Hı hı. Bil Onlar birbirlerine kötülüğü emrederler çünkü bir münafık öbür münafığın başarılı olmasını istemez. Haşır süresini öyle diyor Allahu Teala. Tahsebuhum cemiyen ve kulubuhum şehta. Onları hep bir beraber görürsün zannedersin. Ama onların kalpleri deliktecik, bölük pörçüktür yani köstebek yuvası gibidir. Darma diyor. Birbirlerinden görünürler. Birbirlerine kötülüğü emrederler ve en hevnenil maruf birbirlerini iyiliklerden engellerler veya bir du ne ediyohum son derecede cimri davranırlar. Ve böyle yapanlar ne Allahı da zaten unutmuş olanlardır. Onlar Allahı unuttukları için fenesiyorum. Allah da onları bu unutkanlık içerisinde terk etmiştir. İnden münafıkın olmurlufası konu münafıklar yoldan çıkmış adamlardır. 25 dakikamız kalmış hocam. İfade edeyim hemen toparlayayım. Hocam. Dinde ihtilafı konuşuyoruz. Dinde gruplara ayrılmanın büyük bir felaket olduğunu konuşuyoruz. Hı hı. Niye? bu Bunlar niye oluyor? İşte birbirimize karşı emri bil maruf, nehyanil münker görevimiz vardı. Birbirimizle konuşamadık. Bu dinin en önemli ilkelerinden beraber yaşama ilkelerinin örneklerini Hz. Peygamber Medine'de ortaya koymuş. O Medine vesikası hı hı. beraber yaşamanın bir projesiydi. Orada ortaya konan şartlar Birlikte ya ben ya sen değil Hem ben hem sen Birlikte yaşamanın örneklerini ortaya koymuştu Peygamberimiz <gülüyor> o anlaşmada Ama bu dinin Öyle davranmamız lazım geldiğini Öğreten ilkeleri vardır İşte bakın Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e Buyuruyor ki Surenin 159. Ayeti <gülüyor> Allah'ın bir rahmeti sayesinde sen onlara Allah'ın bir rahmeti sayesinde Yumuşak davrandın yani öyle istedi Allahu Teala. Ve levkün Sen katı, kaba, galiyizal kalbi, kalbi katı bir adam olsaydın eğer... lenfat doğumu inhablik etrafından hepsi dağılır giderlerdi. Öyleyse fafu Sen insanların hatalarını çok görme. Veslavirlevum. Onların bağışlanması için Allah'tan istifarda bulun. Bakın bakın ne diyor. İnsanlar hata yapıyorlarsa onu cehenneme postalamak gibi bir derdin olmasın. Onları Allah bağışlasın diye dua et. Onları hmm. kazanmanın bir çabası içerisine gir. Çok Cennette ortam. sen de onunla birlikte olmanın yollarını ara. Hmm. Onu cehenneme göndermekle sen cennete gidemezsin. Bir adam ömrünü şeytana lanet etmekle geçirerek cennete gidemez cennete gitmek için Allah'a kul olmak lazım evet. oraya gitmek daha başka insanlarla birlikte oraya gitmenin vesilelerini aramak lazım Ali İmran suresi 133. ayet muhteşem bir e, e, görev verir ama vaktimiz yok onların bağışlanması için Allah'a evet. istiğfarın olsun ve şavirhum fil emri işin idarenin gerçekleşmesi için onlarla istişare yap Danış, müşaviren olsun, müşavirin olsun. Bir Müslümanın en iyi müşaviri diğer Müslümandır. Bir toplumda yaşıyorsak diğer insanlardır. Hepsiyle istişare içerisinde olmak gibi bir görevimiz var. Ama maalesef böyle bir istişare kurumu geliştiremiyoruz. Herkesin kendine ait bir doğrusu var. Kimse o doğruyu başkasının da paylaşmasını istemiyor. Bizde kalsın. Küçük olsun benim olsun. Hayır. Evet. Büyük olsun hepimizin olsun. İstişareyle birbirimizi severim. Ne kaybederiz? Hep birlikte cennete gideriz. Tek başına cennete giden adam cennette sıkılır be. Ama cenneti karşıdaki kardeşine çok gören bir psikolojiye büründük. Oysa bakın Şura suresi 38. <gülüyor> ayette buyuruyor ki Vellediğine stecabu Rabbim işte e, mütevekkil Allah'a güvenen müminlerin bazı niteliklerini sayıyor <gülüyor> Rablerinin davetine icabet edenler vaka <gülüyor> namazı kılanlardır bu adamlar ve emrhum şura beynim Onların aralarındaki işleri de şura iledir danışma iledir birbirlerine fikir danışırlar. Birbirlerinin ortak akıl oluşturmaya gayret ederler. Bu İslam için o kadar önemlidir ki Kur'an 47. surenin 42. surenin adını Şura suresi diye ee, surenin adı böyle verilmiştir. Mesela bu kadar önemli, bu kadar hassas olmasına rağmen Müslümanların bugün yeryüzünde ortaya koydukları görüntü hı hı. maalesef Kur'an'ın tevhid dini olan İslam'ın onlardan istediği duyarlılık, üzgünüm ve ve maalesef maalesef Kur'an'ın istediği gibi değil, insanların ürettiği gibi küçük küçük düşüncelerle Müslümanları hı hı. hayatta küçük düşürmekten başka bir işe yaramayan, başkalarını sevindiren onların ellerini ovuşturmaya hı hı. sebep olan bir darmadağın görüntü veriyoruz. Hı hı. İnşallah Rabbim bütün Müslümanların Kur'an'ın anlattığı gibi bir Müslüman olma noktasında bilinçlenmelerine dair akıllarını kullanma vesileleri yaratır. Hz. Peygamber'in yaptığı gibi o darmadağın toplumu, cahiliye denen toplumu asr-ı saadet toplumuna dönüştüren muhteşem Kur'an dönüşümünün bugün de insanları kardeş yapabilecek etkinliğini inşallah Hz. Peygamber'in Müteşem. yaptığı gibi... Kur'an'ın önderliğinde böyle bir kapı aralanır. Bizim programımızda ona küçük bir dua diye icra ettik. Hata inşallah yapmamışızdır. Yaptıysak hata bizimdir. Kitabımızın ve Peygamberimizin herhangi bir hatasından söz etmiyoruz. Eğer doğru anlatabildiysem... Rabbim sevabını esirgemez Ağzınıza sağlık hocam. Çok çok teşekkür Hayır, ediyoruz. Teşekkür yine. Bu gece yine bayağı yorduk ama yine çok da güzel, çok da önemli bilgiler edindik. Evet, evet Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Profesörü Mehmet Okuyan'la birlikteydik efendim bu gece yine. Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. Hadis-i şerifini konuştuk. Hocamız bu hadis-i şerifin sahih olmadığını söyledi. Yani ihtilafta rahmet yokmuş efendim diyelim ve bu geceyi de böylelikle noktalayalım. İyi geceler diliyoruz ve iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.